866, numaralı konu, Muaz Bin Cebel'in uzleti sevmesi, evet, Abdullah Bin Amr şöyle anlatıyor, Bir keresinde Muaz Bin Cebel'in yanından geçiyordum, evinin kapısına oturmuş, sanki birileriyle konuşuyormuş gibi bir takım el işaretleri yapıyordu, kendisine, ey Eba Abdurrahman, ne yapıyorsun böyle, kendi kendine mi konuşuyorsun, dedim, bunun üzerine şeytanın kendisine bazı ivalar verdiğinden yakınarak şunları söyledi, Allah'ın düşmanı beni Hazreti Peygamber'den dinledi, bazı şeylerden alıkoymaya çalışıyor ve bana, evinde oturup bütün zamanın ve yalnızlığın meşakkatini çekeceğine niçin meclislere, toplantılara katılmıyorsun, diyor, halbuki ben Hazreti Peygamberin şöyle buyurduğunu işittim, kim Allah yolunda cihat ya da bir hastayı ziyaret etmek maksadıyla çıkarsa sevabı Allah'a aittir, yine kim sabah akşam mescide gider ya da imamın, yöneticilerin, huzuruna çıkarak ona yardım ederse onun da sevabı Allah'a aittir, kim de evinde oturup hiç kimsenin gıybeti yapmaz ve hiç kimseden kötülükle bahsetmezse aynı şekilde onun da sevabı Allah'a aittir, işte o Allah'ın düşmanı beni evimden meclislere çekmek istiyor.